ve Vesselam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşları, İslam yolunda yardan ve serden geçen yiğitlerdi. Mallarını ve canlarını Allah ve Resul'ün yoluna koymuş kahramanlardı. Her biri bir kahramandı. Kahramanlar vardı Daha ileri boyutta kahramanlar vardı En ileri derecede kahramanlar vardı Korku nedir bilmeyen kahramanlar vardı Efendimizden arkadaşlar içerisinde Korkusuzlukta, ileri boyutta Cesarette olan dört sahabi vardı Hazreti Ali Efendimizdi Hazreti Ömer Efendimizdi Hazreti Zübeyir bin Avvam Efendimizdi ve Hazreti Saad bin Ebü Vakkas Efendimizdi. Hazreti Ali Efendimizin hilafet yıllarıydı. Kufe şehrine gelmişti. Kufe'nin gençleri Hazreti Ali Efendimizin çevresindeydiler. Onun çevresinde pervane gibiydiler. Zira o bilge bir insandı. Zira o yiğit bir insandı. Onun dillerde dolaşan isimler vardı. Şahı Merdan'dı, Haydar-ı Kerrar'dı, Zülfikar sahibiydi. O tam bir cangaverdi. Peygamber Efendimizin has talebelerindendi. Peygamber Efendimizin has güllerindendi. Şimdi Kufe'deydi. Gençler onun çevresindeydi. Gençler daha çok onun yiğitliğine, onun cesaretine, onun kahramanlığına gıptayla bakıyorlardı. Hayran hayran bakıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz onların bakışlarındaki manayı anlıyordu. Onlara soru yöneltiyordu. Sizce sahabe-i kiram içerisinde en cesur insan kimdir diyordu. Gençler hemen cevaplıyorlardı. Kuşkusuz sizsiniz diyorlardı. Onlara göre elbette Şah-ı Merdan olan, Haydar-ı Kerrar olan Sülfkâr'ın sahibi olan en cesurulandı. Bu ayan beyan belli gibiydi Ama Hazretel Efendimiz onlara Şimdi beni dinleyin diyordu Ve yaşadığı bir olayı anlatıyordu Biz Kabe'de namaz kılıyorduk Ben henüz genceciktim Resulullah imamet makamındaydı Mekke'nin öncü müşrikleri bize saldırdılar ''Biz bir çil yavrusu gibi dağıldık. Kaçıştık. Ortada peygamber efendimiz kaldı. Müşrikler peygamber efendimize vurmaya başladılar. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Biz kenarlardan onları seyrediyorduk. Derken uzaktan biri bütün gücüyle koşarak geliyordu. Hırkası savrula savrula koşuyordu. Yıldırım gibi gelişi vardı.'' Ben bu gelen kim olabilir diye bütün dikkatimi ona verdim. Yakınlaştığında Ebu Bekir olduğunu anladım. Peygamber efendimizi düven kalabalığa bir ok gibi giriyordu. Ve peygamber efendimizin üzerine kapanıyor, ona gelecek darbeleri önlüyordu. Dayağı kendi yiyordu. Bu arada şöyle daha haykırıyordu. Rabbim Allah'tır diyen adamı öldürecek misiniz diyordu. Bilesiniz ki bizim içimizde en cesurumuz Ebu Bekirdir Efendimiz. Kuşkusuz Mekke müşriklerinin en büyük düşmanı Peygamber Efendimizdi. Onu ortadan kaldırırlarsa sorunu çözmüş olacaklardı. Böyle düşünüyorlardı. Müşrik öncüler her vesileyle Peygamber Efendimize ezava cefa etmekten geri durmuyorlardı. Geçeceği yollara dikenler döküyorlardı. Yollarına toprak ve pislik atıyorlardı. Kapısına pislik ve kan sürüyorlardı. Evin önüne çöpler döküyorlardı. Akıllarına gelen tüm eza yollarını bir bir deniyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün Kabe yakınında namaz kılıyordu. Utbe bin Muayit, Ebu Cehil'in teşvikiyle kesilmiş devenin işkembesini Peygamber efendimiz secdede iken başına koyuyordu. Peygamber efendimiz büyük bir sıkıntıya düştüler. Can parçası kızı Fatıma bir şahin gibi geldi ve babasının üzerindeki işkembeyi almak için çırpındı. Sonra babacığın üzerini temizlemeye başladı. Hem ağlıyordu hem temizliyordu. Sonra efendimiz can parçası Fatıma'sını teselli ediyordu. Peygamber Efendimiz Harem-i Şerif'te namaz kılıyordu. Yine Ukbe bin Muayit saldırıyor ve Peygamber Efendimizin boğazını sıkarak öldürmeye çalışıyordu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz yetişiyor ve kurtarıyordu. Hak yolun bir tabiatı vardı. Hakikate dile getirmenin bir bedeli vardı. Ya da bedelleri vardı Bu yol çile dolu bir yoldu Bu yolda baskılar vardı işkenceler vardı Nice mağduriyetler vardı Nice mahkumiyetler vardı İşkence Baskı Ablukaya alma Küfrün tabiatında vardı Hakikatin karşısına Kaba kuvvetle çıkmaktan başka çaresi yoktu Rabbani bir hayat olan İslam'a hayatın karşısına çok çirkin bir hayattan başka Ortaya koyduğu hiçbir şey yoktu Ortaya koyacağı hiçbir şey olamıyordu Çareyi zulümde işkencede, Baskılarda arıyordu Yüce davanın yolcularını yıldırmaktan Önlerini kesmekten başka bir çaresi yoktu Zulüm çemberlerinden geçmek Ateş yağlarından geçmek Aslında güçlü bir imana Kuvvetli bir iradeye işaret ediyordu. Dava çok yüceydi. Dava çok büyüktü. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'i e öyle beyan ediyordu. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine bu davadan dönmem buyuruyorlardı. Emanet çok büyüktü. Sorumluluk çok büyüktü. Ki bu emanet önce dağlara teklif ediliyordu. Dağlar korkuyordu. Sorumluluktan sakınıyordu. Haliyle küçük adamlar bu büyük davayı nasıl taşıyabilsinlerdi? Peygamber Efendimiz bir beyanlarında İnsanlar arasında en ağır imtihandan geçirilenler peygamberlerdir. Sonra salih kişilerdir. Bu böyle devam eder gider buyuruyorlardı. Allah sabredenlerle beraberdi. Mutlak bir iman vardı tam inanmışlık vardı. İmanın halavetini yaşamak vardı. İmanın tadını tatmak vardı. İman ikliminde yaşayanların sabırları dağlar misal olurdu. Bir de çok önemli bir ilke vardı. Sabır, dağın arkasını görebilenler içindir denilirdi. İmanın lezzetini yaşayanlar artık ya iman ikliminde bir ömür boyu devam ederlerdi ya da bu yüce dağa yolunda Canı feda ederlerdi Ayet-i kerimede Onlar Rabbimiz Allah'tır derler Ve o istikamet üzere Olurlar buyuruluyordu Çileyle inanç bile eğlenirdi. Tıpkı altının ateşte Karışımında bulunan değersiz Maddelerden ayrışması gibiydi Ya da Elmas misaliydi Elmasın aslı kömürdü Ama yana yana Elmas haline geliyordu Bakara Suresinin 214. ayetinde Siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi sanıyorsunuz? buyruluyordu. Tevhid tarihi nice kahramanlarla doluydu. Onlar mallardan ve canlardan geçmişlerdi. Bunun en belirgin misallerinden biriydi. Firavun sihirbazlarına Hz. Musa aleyhisselamın tüm hünerlerini boşa çıkarmalarını istiyordu. Firavun kendince Hz. Musa aleyhisselamı büyük bir sihirbaz olarak görüyordu. Ülkesindeki bütün sihirbazları çağırıyordu. Toplum büyük meydanda toplanıyordu. Önce sihirbazlar sihirlerini ortaya koyuyorlardı. Hünerlerini gösteriyorlardı. Sıra Hz. Musa aleyhisselama geliyordu. Elindeki asayı yere bırakıyordu. Asa büyük ve hareketli bir yılana dönüşüyordu. Sihirbazların ortaya koydukları oyun aletlerini yutuyordu. Sihirbazlar tam bir dehşet içindeydi. Zira onlar hemen anlıyorlardı. Hz. Musa aleyhisselamın ortaya koyduğu bir sihir değildi. Bu insanüstü bir şeydi. Bu büyük bir mucizeydi. Hemen secdeye kapanıyorlardı ve Musa'nın Rabbine inandık diyorlardı. İnanmanın bedeli ağırdı. Hele Firavun'un egemenliğinde ileri boyutta ağırdı. Onlara öyle diyordu. Ellerinizi, ayaklarınızı çapraz vari keseceğim ve aleme ibret yapacağım diyordu. İman iklimine girmiş müminlerse, Allah'ım üzerimize sabır yağdır diye dua ediyorlardı. Firavun o müminlerin ellerini ve ayaklarını çapraz vari kesiyor ve ana caddelerdeki ağaçların dallarına ibret olsun diye asıyordu. Asıl olan imandı. Varoluz sırrına ulaşmaktı. Kainatın sahibine teslim olmaktı. Hayatı iman çizgisinde yaşamaktı ve imanla ölebilmekti. Şimdinin müminleri bunu derinden kavramışlardı. Hz. Musa'nın yolunun, Rahman-ı Rahim'in yolu olduğunu derinden kavramışlardı. Hayatın sahibi oydu. Hayat onun için yaşanırdı. Hayat bir gün feda edilecekse onun için feda edilirdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.